İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. Ne oldu? bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin <gülüyor> Elrahmanirrahim Maliki İyyâke nâbudu ve İyyâke nesfâ'i muhtina ve sırâkan nesfâkîn ve sırâkan nesfâkîn ve sırâkan aleyhim aleyhim ve lebdâillîn Âmin Allahümme celâli ve Muhammed'e bükmeni, Muhammed'e ve selam ve selamı ara, hayri hal kitte. Muhammed'in müstafa ve adi ve sahihi ve mantili ahbibi İslam'ın zayıf tutkulu yafa. En az, fiayihi İslam. ha ve tüm delillerin sahibi hal-i mar ve bin senelerin tesiri ile Nabil Sallallahu Aleyhi Sallam anma o kâl: "İsa zahar zina ve rıba fi kariyetin sadece ahali diye inküsüm azab Salat-ı Resulullah, Fih-i Makar, El-Tanataf. Aziz ve Muhterem Cemaat-ı Müslim'in Allah'ın selamı, rahmeti, gereketi, ihsanı, ifranı üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri'nin iki cihanın bereketini, gereketini iyiliklerine, güzelliklerine, cümlemizi nail eylesin. Her türlü tehlikelerden, iki cihandan mahsus ve dair ve beri eylesin. Yolunda daim, dükkünde kaim sevdiği kullarından eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ayırmasın, şefaatine nail eylesin. Ve hadis-i şeriflerini okumak üzere burada bulunuyoruz. Kullarının okulmasına ve izahına başlamazdan önce Başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacetlerinin ruh-u tatile hediye olsun diye onun için 7. Meali'nin, ashabının, etrağının, ahbabının ruhları için sadak ve e, Meşahit Ruf-ı evrahi için Bu gerdeleri fetheden tatitlerin, şehitlerin, garcilerin, mücahitlerin, tatil Sultan Mehmet Hane ruhu için Peygamber Efendimiz'den zamanımıza kadar gelmiş geçmiş Evliya Allah'ın mükavir edeyim, Sadat Aliye'mizin ruhları için hasketen <gülüyor> kendisinden teyze aldığımız Muhammed Said hocamızın ruhu için ve bu okuduğumuz kitabı yazıp bize okuyun diye her hafta okuyun diye emanet ve tavsiye duyurup yazıp okunmasını bize helale buyurmuş olan Gümüşhane ve Ahmet Fiyat'ın Efendimiz'in ruhu için. içinde irade ettiğiniz şu camiyi yaptırmış olan İskender Paşa'nın ve sonradan bu camiyi tekrar tekrar tamir, tevzi, tezgit eylemiş olan ehli hayratın ruhları için ve sahib-i ümün-i ümün-i ve müslüman üzere ruhları için bir fatiha hiç ihmal-i şerif okuyalım, öyle başlayalım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadis-i Şerif ramuz Ahadis'in en mülküncü sayfasını kaybedin ki Hadis-i Şerif'dir. Önceki hadisler Görün ki Peygamber Efemiz Abdullah ibn Abbas ﷺ riayet ettiğine göre, İsa zamanı zina ve riba fi kariyeti bir köyde zina ve riba artarsa. Tabi kavya, köy, köyde olur, kasaba da olur, şehirde de olur, insanların yerleştiği bir bölgede olur, memleket de olur. Yani bir yerde diyelim biz, kavya kelimesini kullanmıyoruz Peygamber Efendimiz, onu bilerek, bir yerde zina ve riba artarsa, zahir olursa, artarsa büyük yani azıda çoğuda bahis konusu değil zahara zahir olursa zina haram Allah önlenmeyi helal kılmış hatta zina etmesinler diye dört <gülüyor> evliliğe kadar müsaade etmiş yeter ki gözleri doyusun zina etmesinler diye dört tabi çeşitli başka sohbetleri de var hani harfde dağde efendim Erkekler ölebilir, arkada dur, zavallılar, kızlar, kadınlar kalabilir. Mesela şimdi bir boş versek ne olacak? İlle diğer sekli bir kadın alacak falan dersen, öteki kadınlar ne yapacak mesela? Çeşitli sebepler vardır da, yani Allah Celle Celaluhu, dört tane kadına kadar birerken müzehlamasına bir Kur'an-ı Kerim'de müsaade etmiş. Bizim sakın dedi, bir profesör vardı, onlar da bize biz de paralıydık. İslam İslamcı, İslam filmde şöhreti filan vardı. İslami ilimleri veriyor filan gibi, giriyor gibi düşünülüyordu. Bir gün yanımda, kütüphanede çalışıyorum ben, dedi bu hocalar da dert kadınla öğrenmeyi iyi çıkartmışlar dedi. Yani çocuklar bugün bir şey çıkartmışlar filan, bir ciddi konuşuyor yani, hocalar da çıkartmışlar bu etini. şimdi olur bu hocaların bir şey değildir. Fakat dedi, hocalar çıkartmış şuna. Baktım ki adam Mısır'da şurada burada şöhret kazanmıştı, tat yazıyor, şey yapıyor, vesaire. filan ama yani ısane dinliyor, açtım şöhretleri, Kur'an'ın korumundan, ayet-i şey yaptım. Okudum. Kimse hu ma sabledin. Müminler müsaade ederse ve rica. Eşini kastıdı eşesine koşuldu kaldı. Yani bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bir müsaade. Müsaade diyoruz, mecburiyet değil. İlla hak söz dörtten alacaksınız. En zor kadar müsaade var. Ama zina yok. Hatta bakmak bile yok. Bakmak bile haram. <gülüyor> Bu şekilde burada geçmişti evvelki derslerden. Hazreti Osman radıyallahu anh halife iken yanına gelen bir sahabi selam veriyor, selamünaleyküm, ona bakıyor yüzüne diyor ki, senin gözlerinde zina emareleri, izleri görüyoruz. Gözleri görmüyoruz, izleri görmüyoruz yani. Ama senin gözünde zina Peygamberleri görüyor dediğince adam sarsılmış şöyle bir. demiş ki peygamberlik kesilmedi mi yoksa yani nereden bildim bunu peygamber bilirdi peygamber de bilir peygamberlerin has ümmeti olan evliyaullah da sahabe böyle işte hazreti osman gibi de bilir Bildiğimin bir misali bu öyle evet, diyor yolda gelirse. Bir önün kapısı açıktı, ben de içeriye baktım, içeride bir kadını gördüm, işte belki hani, soyunmuş vaziyetçiydi, nasıl saçtı, öyle gördüm diyor. Yani uzaktan görmek bu gözünde, gözünde günah evareleri beliriyor, bakmak bile harap. İç satış normaldir, da gidiyorsun, şöyle bir baktım, birisi geliyor, tamam, bu tabii. Ama ikinci bakış şeytandan. İkinci bakış, bir daha bir dönüp artık o şeytanın aldatmasıdır. Ve günahtır. Yani İslam, bakmayı bile yasaklamıştır. Bakmayı bile yasaklamış. Peygamber Efendimiz sahabesinden hiçbir kişinin, kadının elini tokalamamış, sıkmamış. Musafaha yapmamış. Şimdi kadınlar uzatıyor elini. Sen Sıkmadığı zaman da kızıyor. Yani eğer bir devlet memuriyorsan, mesela efendim yüzürsün bir yerde, <gülüyor> efendim makam veya şey geliyor, hanımı filan geliyor, eline uzatıyor, sıkmadığı zaman hakaret telaffi geliyor. Yahu yani sen hangi memleketten yetiştin? Bu memleket işte. Bu memleketsin, Örtü, adeti, tepeden tırnağın Müslümancadır. Öyle, öyle gelmiştir. Evlerin haramlıkları, selamlıkları, kadınların giyinleri, kuşamları, örtülmesi, adeti, annesinin yatağı, efendim, hamanı, her şeyi, her şeyi burada böyledir. Avrupa'da efendim, dünyanın yıkanırlar. Amerikalı, efendim, Müslüman alışkanı kardeşimiz diyor ki, ben böyle uyruyan yıkanmam. Askeri öyle ölküsüz, terbesiz, hücre şey yok. Herkes Mevlam'da üryan yutandırmamış. Ben Müslümanım da şey yapamam demiş mesela. Ama ölkü aldırmıyorlar. Orası öyle. Orası ödetlisiz. Ahlakı düşük, kafası başlıyor. Burası İslam bir yeri. Burada kadın erken elini sıkmaz. Zaten bu el sıkma vesaire İslami bir adet değil. Müslümanlar musafaa yapıyor. Erkekler. Ama kadınlar yapmaz. Ve Peygamber Efendimiz Peygamber olduğu halde sahabesi de sahabe olduğu halde kadınlarla tokalaşma, musafalaşma yapmamış. Şartlar bunu vererek diyor. E biz de o almaneye uygun olarak yapmayız. Size yapmayacaksınız. Neden? Resulullah'ın yapmadığı bir şey Yapılmazsa onda Onun yolunda gideceğiz de onun için. Şimdi millet Totala şöyle şey yapıyor, ne yani. Nereden geldi bu adet, ömrünün evce yoktu, geldi. İslam böyle bu kadar bu işi ciddi tutmuş. Bir misal daha vereyim de, itiraz edenlerin itirazı hakkı ve mecanı kalmasın. Peygamber Efendimiz yanında sahadesinden birkaç kişiyle, kızı cennet hatınlarından, nebaret, fatımatı, zehranın yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü, en sevgili kulu ve Seyyid-i Evrenin ve'l-Âfirin Eşref-i mahlukat, Ekrem-i-l-Yusul Dünyada en emsali olmamış, olmayacak en yüksek insan. Yanındaki de sahabesi Hibranullahı Ka'ya'la aleyhim Ecmâin Onlar da asr-ı saadetin Peygamber Efendimiz'in etrafına toplanmış en mübarek Müslümanlar, en yüksek insanlar. Gittiklerin evde Peygamber Efendimiz'in kızı, cennetlik öldür malum ve meşhur ve bilinen efendim, bir kadın ve Peygamber Efendimiz'in kızı. Kapıya gelince diyor ki, Peygamber Efendimiz kızın batına, Perdenin arkasına çifin, yanında misafirlerimiz var diyor. Anladınız mı? Şimdikiler beraber oturuyorlar, kadın erkek karmakörler. İtiraz ettiğiniz zaman da senin kalbin fesat diyor veya benim kalbim temiz diyor. Benim kalbimiz fesat ve onun kalbi temiz. Aslında ama böyle itiraz ediyor, Allah'ın emrine itiraz ediyor. Yani Resulullah'ın sünnetine itiraz ediyor Bu fesatlık meselesi olsaydı Peygamber Efendimiz'in kalbine fesat diyemezdin Saadol'un kabrinde fesat diyemezdin Fatım Atı Zehra'nın kalbine fesat diyemezdin Madem ki onların perdenin arkasına geç diyor Ehalde öyle olacak Peygamber Efendimiz Hatice-i Kübra ile Zeynçesi Hanımı Otururken Cebrail Gelmez diyenlerine Evet. Yani ev halı, kadınlık hali açılmış ise gelmez. Yani meleklerin bile şeyi var. Yani böyle bir, yani ne kadar işin ciddi olduğunu anlatmak çalışıyorum çeşitli misallerle. İslam böyle. Terperis, kral terus, şahane en bir yüzü. Çok güzel bir şey. Avrupası, Avrupa da. Keresiyan oldukları zaman öldürüldü. Keresiyanlarda öldürüldü. Nereden biliyorsun? Peygamberlerin kıyafetlerine bak, işte en arada böyle, en arada uzun elbisti, en arada simsiyah başlığı saçları kapalı. Ha, demek ki Hz. İsa onlara açımın dememiş. Demek ki işin doğrusu öldürülmek. Ha, başından beri böyle. böyle. Şimdi açılmışlar, nasıl açılmışlar? Derece, derece açılmışlar. Önce hani filmlerde veyahut gazetelerin mecmualarının sayfalarında zaman zaman gösterirler. 1903 yılında, 5 yılında Avrupa'da plaj. Kadınlar falan da var uzun pantolonlu, örtülü, cömlekli plaj. Haa, 1920'lerde kadar falan demek. Öncü cihan harbına kabartılan Klazde'ye gitmeye tatlıca İtanlığa falan başlamışlar ama Dağınlıyorlar dizlerinin altında Üçleri başları kapalı Yani giyirik gidiyorlar yani Resimlerde öyle görüyorsun Sonra Sonra biraz orası açılmış, sonra burası açılmış Sonra şurası açılmış Yoklaya yoklaya, kollaya kollaya Yaptılar itirazı, attılar umumi Teleccüh var, herhalde işlemlerinin Yok. Gösterenlerinin, görenlerin alanlarının, satanlarının açılmışlar, açılmışlar, açılmışlar, açılmışlar mayalar kadar komik hale gelmiş gösterileri hale gelmiş incecik, bitirip dediği hale gelmiş efendim. ondan sonra incecik değişiklik bir bant haline gelmiş ondan sonra da bunlar da neymiş yani 20. yüzyılda nedeni insana yasak ne olur onlar da atmışlar aksız, üssüz efendim bütün dersen yetimi, üst şey dersen üstü, üst, filan dersen etmişler çiklat verir, çiklat verme başlamışlar. Şimdi ağır kafasıyla görüyorsunuz parkta kadın erkek erkek sarmaş telaş filan, beşik parkta da diyor başına gidiyor, hallo hallo diyor onlar sarmaş telaş herkesin gözünün önünde ayrı mı var diye bilmek. Öyle yapıyor, hallo diyor, merhaba diyor yani, hadi diyor. Kalkın gidin burdan, yani kapatacağım binlerne fırın, o kadar kıyamış geçmiş. Hava biraz güneşleşiyor, ee, o zaman koyun güneşler tarafını görsün, güneşler her tarafı yansın diye şilin O Avrupa, onlar cehenneme edin, evet. cehennemler çatır çatır, çatır. cehennemleri şilince var. Saatli, yani eski zaman Hristiyanısa, şimdi Hristiyan değiliz. <gülüyor> Yani eski Hristiyanların durumunda bile değil. Hatay geliyor, erkekle erkeğin nikahını kıyıyor. Kovalaması lazım. Mut kaynılığı işini tescil ediyor. Erkek erkekle nikahlanıyor. Yani değişik bir şey olacak ki delilik, başka türlü delilikler olacak ki illet, o delilik olsun diyor. Kadın erkek bu dünyanın her yerinde Erkek erkekle nikahlanıyor. Sonra bizim Türkiye'nin de böyle halkın ahlakını bozan dergileri var, gazeteleri var, öyle satılması katiyen caiz değil. Katiyen. Çünkü eğer resim girdi mi, tefek girdi mi melek girmez. O gazeteden girdi mi herkes gider. Efendim, o da artık neler anlatmıyor, neleri teşvik ediyor. Kadın kadınla efendim vesaire neler neler anlatıyor. Ha, bunların hepsi dejenerasyondur, bozulmadır, tefessüf derlerdi eskiler. Kokuşmadır yani bunlar. Ahlak, kokuşuyor. Ağır, el, namus, haysiyet, şeref, insan, merhamet, insanlık, fazilet yok oluyor, hayranlık geliyor. Yani hayranlardan da aşağıya şaşkın, sapıklık geliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? İzazda haraz, zina cinaz zahir olurken görünen bir hale gelirse, ortalıkta görülürse gel rüba rüba da faiz haksız kazanacak çağrısı var adamın efendim, para 5 veriyor 10 veriyor, 12 alıyor, 15 alıyor, 20 alıyor para efendim, döndüğü yerden zahmetsin, tarafa efendim, faiz olarak fazla veriyor efendim sen de helal etmiş. Allah'ın helal kılmış, riba'yı haram kılmış. Allah'ın haramlarından Müslümanların, müminlerin, inananların sakınması lazım. Helallerini yapması lazım, haramlardan sakınması lazım. Allah'ın helalleri ne? Allah'ın helalleri söylememize kadar çok. Haramları ne? Halamları belli miktarda. Domuz eti yemeyeceksin, uç mu içmeyeceksin, kavuz yemeyeceksin, bakalım hınsızlık yapmayacaksın evet. vesaire, hepsi bir güzel. Hepsi de iyi böyle bir yasak konulmuş, hepsi yanlı yemeyeceksin. Şimdi bir kariyede, bir şehirde, bir bende de, bir memlekette viva ve zina zahir olursa, artarsa ne olur? Onu anlatıyor peygamlara bak. Evet. فَقَدْ اَحَلُّ بِاَنْفُسُمِنْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَنْيَاقَ اللّٰهِ O zaman o kayın kendisine Allah'ın yazmış olduğu yazıyı yani bu yazıdan Allah'ın azabı Allah'ın azabının gelmesini kendilerine helal kılmış olurlar kapıyı açmış olurlar tamam gelebilir diyor Efendim, hak vermiş, yol açmış olurlar kosat Allah'ın azabı yani Allah'ın gelip azabe uğrarlar demek mesela kardeşlerim. Öyle anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu haramlarının işlenmesine ceza geliyor. Ayetlerinden de bunu biliyoruz. Hadis-i Çeliklerden de bunu biliyoruz. Tarihten de bunu biliyoruz, eski kayınlardan da biliyoruz ki Allah'ın emrinde bir kayın dinlemezse o kayın bela, ceza, kahin, kahap, kaza bir ilahis gelir. Ak böyle helal olmuş, semay kayın böyle helal olmuş. Evet. Efendim, bunlar çeşitli insanlar ve kayınlar. Allah'a asi oldukları, Allah'ın khatlenlerini tutmadıkları, yasaklarını kimledikleri, irtikaf ettikleri zaman bu cezalar vermiş. Bunu kesin biliyoruz. Çok kesin biliyoruz bunu. Burada da bildiriyor. Yani zinar ve veda o kavme onların kendilerine Allah'ın azadının gelmesine Efendim yol açmış. Efendim azabı hak etmiş olurlar diye güldürüyor. Şimdi benim muhtemelen sevgili kardeşlerim üzülüyoruz dünyanın her yerinde Müslümanlar sıkıntıda. Müslümanlar tehdecede. Müslümanlar hücum altında. Müslümanlar öldürülüyor, katlediliyor. Tabi Müslüman Allah'ın sevgili kuludur. Allah sevgili kullar. kabul eder. İstediğini ihsan eder. Korun. Muh aleyhisselamı korunmuş. Muh aleyhisselamı kavmini helat onu korumuş. Allahü Aleyküm Selamı korumuş, kalbime mutlak etmiş, onu korumuş, korur. Şimdi şu şunu daima düşüneceğiz ki, her zaman başınıza gelen sıkıntılar bizim işlediğimiz bir takım kusurlardan dolayı mutlak. Çünkü bu kusurlardan dolayı ölebiliyor, net olarak anlaşılıyor çünkü Allah'ın imtihan yapıyor. Şu halini çıkalım boyuna. Efendim, güzelim doğa dinle. Sağınlara, kazınlara, falanlar. Efendim, إلا الله لا نعبد Ne oluyor burada? Bir İçi şey kumar oynanıyor, zina yapılıyor. Efendim, Bankalar, bankalar, bankalar, bankalar, bankalar, bankalar hmm. Efendim şey yaptım mı? Arabayla bir yandan bir yere gidersen Veya baktığımda karşıdan karşıya geçersen Işıklı hmm. reklamlara baktığımda 188.90'ı Banka resmeni, ilanı Birinci yüzde Yani böyle geri fikirlere Var mı olur? Efendim Krem İslam ülkelerinde de çeşitli şeyler Öyle Çeşitli şekillerde e, kurulmuş meyasası E Bunlar bu zinalar, bu vidalar, bu faizler, bu binahlar, bu haramlar, bu içkiler efendim bu hayırsızlıklar, bu hapsızlıklar, bu ödetsizlikler geçtikler ödülüyor Bak kimin kimin için K karnımız top, sırtımız top yaşıyoruz Anlatacağım da Celaluhu ikmal etmez İznal yoktur onun da yalnız müjde verir, ihmal derler ama İznal yok, ihalidir. Yani İznal etmez verir. Müjde vermesi de yeme rahmetindendir. Çünkü bazı sevdelerler de Düzelirler de Allah'ın azabı vermesin diye. Ama müjde vermesine rağmen düzeltmezler ki kendilerine Bela, azap, ceza, tahıl, gazap gelir. Ya yer sarsılır, zehirli olur, ya da yıkılacak hale ya fırtına eser, kasırga olur efendim. Ya efendim yangın çıkar, Şöyle olur, bunal olur, halk olur, dağ olur, çeşitli şeyler olabilir. Allahu Teala Hazretleri bizlere uyanıklık, akıl, his, insaf ve aynı vicdan efendim Şimdilik bir etsin. nasildesin, sevgi kılığı olarak yaşayalım. Ya bizim günahlardan günahlara bulanmış olarak, günahlardan uzak yaşamış olarak, sevgi olarak Allah varmayı nasip etsin. Şimdi bir öyle günahlarla yaşayıp, şey, bir de böyle kavga cezayı bitip, bir de azap çekmişler. En acosuzcun, ak en tereddunun bu. Yani. O günahın cezası da bile Mahvoluyor burada, ölüyor Bu de ahirette cezası Çok fenali durum Allah bizi haramlara değil mekruhlara bile yaklaştırmasın Çünkü Bazı büyüklerimiz demişler ki Günahın büyük günah, küçük günah diye evrim yok diyor ya Büyük günahlar şunlardır, ezan öldürmek, torsuzluk yapmak Efendim bundan zina eser ediyor yazılıyor ya Bazılar da demişler ki Silahın büyü küşüğü nedir? Kime karşı üstleniyor? Kime evet. karşı üstleniyor? Allah karşı. Ve Allah'a karşı yapılan cüret kendi küşüğü büyümüyordur yani. Hepsi büyüktür demişler yani. Hiçbirinin yapılmadan lazım. Hepsi büyük sayılır diye öyle konuşmuşlar. Tövbe söylemişler. Tabii hoş yorulda olmak lazım. Bir de bir tanem lazım ki Allah'tan cennetleri veriyor da cennetleri veriyor, veriyor da Kul ibadet etmesi gerekirken ibadet etmiyor, şükretmesi etmesi gerekirken şüphe olması yiyemesi iyi olmuyor da aksine Allah'ın nimetlerini yiyip yiyip Allah'a asıyoruz. Bu da çok büyük bir ters bir durum yani. Nimetleri başkasına rağırsak, başkası göndersen, öyle değil. Nimetleri de gönderen Allah, İsyan da ona yapılıyor. Teşekkür edilmek gerekirsen Ya Allah'ım çok şükür bana ona verdim bak. Az önce durum şöyle kalan bir anda durumda öyle, bir an bir anda durumda öyle. Elhamdülillah çok şükür. O halde da şuna vazgeçimi vereyim, şu iradet de yapı vereyim, şu hayrı da yapı vereyim, şu salakayı da veriyorum. Nerede onun sevdiği soru yapayım diye zevk ve şerifle idade ve kahret etmesi tamamen aksi bu. Allah İyana kıpkıyasın. Ben kendi hadis-i şerifle yine bu konuya biraz benziyor. 18. hadis, son, son hadisi şerifi. Uçmalıyım. İyyâ <gülüyor> zâhâ ve ki, ünnetî hâlfîn hâlâ aleyhüm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 azap bozucu olacak, bil unutucu olacak, gidecek, cahiller kalacak. Tabi bunları bildiğiniz efendimiz ahir zaman olacak. <gülüyor> talebe olacağız ya asi gelecek. Efendim kız, anası babasını dinlemeyecek. Ondan hadislerde bildiğimiz üzere şey ne duyacak yani? İşte ümmetinin içinde beş kötü şu, şu beş kötü şey çıktığı zaman, beş şey zahir olduğu zaman. Gelirdi zaman halle alimet kibar, onlara helal helal olur gelir, helal Allah'ın helati onları bulur, helal olurlar. Kibar söylemesi bir rivayetini dimarmış, o da helal manasını görüyor. Yani bir beş kötü şey ümmetin içinde gelirse o zaman ümmetin helati hak olur, helal olur ümmet. Bakalım bakalım nelermiş. Eksela onu. Birincisi, karşılıklı millet birbirine lanet ediyorsa, seni Allah tad etsin, yoktayı kaydetmesin de kahretsin. Allah ın Allah ın seni tad etsin, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, yoktanın üzerine olmasın da üzerine olsun. Karşılıklı, hani bunlar ünletli, hani ünleme ünlünü işletin, kardeşler de, hani bunlar. Yok, buçuk baksana, birbirlerinin kanını işletmezler nereliyse, barbağa kayıp, bu kadar birbirlerine lanet ediyorlar, birbirlerine sevgisi kalmamış, yardımı kalmamış. Hepsine test birbirinin arazında. Bu tela'ın çıktı mı, birbirlerine lanetleşme çıktı mı? Bir de buradan bir şey bir başka hadiseyi hatırlıyoruz. Peygamber Efendimiz diyormuş de ki, Ahir zamana yakın ümmetinin içinde öyle insanlar çıkacak ki, Onların selamlaşması bugünler lanetleşme kaldı olacak. Ya da okuduk ya yani, devam edenler hatırlanmaz. Yani bugünlerimi gördükken o zaman, lanet olarak selimleşecekler. Yani mağdarlık veya ödetçülük veya külhanilik veya ansızlık, veya neyse anlayın ki bugünlerine, ben hala dönmüyorum ben, eshalan aleyküm dönmüyorum ben de hala asıl ifade etsinler de, hala göremedim sana. Allah canına alâsıl ceddim ne diyorsun? Selamlaşması yani. Ne var bu? Maalesef görülüyor, görünmeyen bir şey de değil. Bu da olabilir. Zaten o ahlakın benzeri zaman olacak diyor, o hadis-i şeriften biliyorduk. O manada da olabilir bu da. Yani ümmetin içinde kalplar ve birilerinden lanetleşmiyorlar mı? Lanet ediyorlar mı? Oya, e, o zaman helaklere hak olur. İki, Ben yani, hamur, içki. İçki, hamur yani şey demek. Kuş kuran böyle içinde tatın tatın, kabarcık karaciğ, şimdi şey, çıkıp da ekşiyen işte, taham mı Yani kuş kurdu, öyle. Üzümün suyu olsun, antanın suyu olsun, evet, irmenin suyu olsun, adını bildiğiniz, bilmediğiniz, anladığınız, anlamadığınız zencefil eti olsun, bazı da tatlı şeyler, biraz mü ekşiyor. Tahammül ödeyen, hane haline geliyor hani adamın başka kışkırtma, alkol medena geliyor içinde kimyoyu bakımından, öyle içtiği zaman da adamın kafası bozuluyor, dengesi bozuluyor, Aklı kalıyor, adamın sarhoş olmuyor, konuşması bozuluyor, düşünmesi bozuluyor, adam sarhoş olmuş olmuyoruz, çok önemliyse küpelik diyoruz, mesela hara vermiş diyoruz, az az çok edebiliyor, İçki Hangi cinsi olursa şey olsun, kapı içki veya sıvı içki veya toz içki veya duman içki fark etmez. İçtiği zaman insanın aklını alan getiren her şey içkidir. Toz almış, mesela bir insan kutuyu almış, aydınlatmaya seylermiş, oysa adamlar kafaları sarhoş oluyormuş. Veya duman, tüfekleri kefeye almış, kafaları öyle da şöyle diyormuş, çıvarın içine koyuyorlarmış Veyahut katı bir şey ağzından alıyorlar, yutuyorlar efendim Bundan savaşlıyorlar Veyahut meşri tarzında bardak koyuyorlar içiyorlar İster şarap olsun, ister rakı olsun, ister e, notka olsun, ister, ister ister çıla olsun, ister bunu olsun İster şöyle desinler, ister böyle desinler Adı mühim değil Ahir zamanda bunun ünletin içkiyi çeşitli atlar vererek içecekler diye Seyvanlar Efendimiz'in gündür ya, atlar çoğalacak Yani Allah şarabı haram etmişse ötekiler haram değildir diye kimse düşünmesin Hat bile olsa Yani, yani hakçiler varmış, hakçilik yapıyormuş Mesela Türklerin bazı bölgelerinde hakçilik verilmiş Külliyesi miktarda hak alarak o, Öyle kafalarını sarhoş istemiyormuş o zannelerde bazı uyuşturucu mahiyetteki haklar Bilinmiyormuş hemen yani Satılıyormuş Belki dünyanın da diğer kutu hak Birbirlerine ikhan ediyorlarmış Kavimde Şehat Akar Hakları alıyorlarmış Kafalarını buluyorlarmış Sarlaştırıyorlar Kişi isim Etekisinden kalpli ettim Aklı alan İnsanın sağlamışlılıkları olan her şey İçgidir Hanedir <gülüyor> İçi artmışsa Telaül atmışsa, nane kesme karşılıklı atmışsa, içmişmek atmışsa. Şimdi ölçenin bunlar bizimle nefette davranıyordu diye. İçiler mi? Herkesi diyor. Ağzını içiliyor çok mu içiliyor? Kovalar mı içiyor müdür? Bakın ağızlık çözüksün, bakın Bana şey içildiği, sıvı bir içi bu kovayı içer. Üçündüsü, hari yuruyorum. İpek <gülüyor> İpek Kadınlara helal Önceliklerin gürültüsüne Allah'ın haram kıldığı bir şey İpek hıyırını erkeğe haram e, Dünler ne? öyle şey yapıyor Onlar da giyiyor Falan tamam. İpekler edersen yani Ben ne aziz Çaldı yani şu veya bu şekilde Eğlence çalgıları Çalgılar çoğaldı mı? Dört etti değil mi? Lanetleşme, içki içme Efendim, Erkeklerin ipek giymesi Efendim, e, Ve çalgı Eğlence aletleri dört etti Beşinciyi dünyayı şimdi buymuş İktifa olacağını güzel. وَاَنْ نِسَائِ اِنْ نِسَائِ Erkeklerin erkeklerle kadınların kadınlarla yükinmesi, istifa etmesi. Yani bu ne demek? Onun için Yani cinsel bir sapıklık, hastalık demek. Erkekler erkekler mutluluk, kadın kadınla lezgu yönlük çirkin şeyler. Ha, bunlar apt mı, Artık oraya Allah'ın azabının görmesi hak olur. Yani Allah'ın azabı verildi. Şimdi bizim bu menkette çaldı. Artık çok normal ciddi bir aydın maalesef. Üstü çok ciddi. Üstesin pahalı olduğu için ciddiye alıyorsa Parası bunuyor bu yani. Of, haramdır diye bir menkten bir pahalı az diyor. O da var. Fela'ın Lanetleşme, bir günü sehirler, bir aleyhinde olmak o da var. O ona kahretsin diyor, o, kahretsin diyor. o da, o da partisiyle kurdular. Parti kurdular, gazeteler verdiler bu işi, halka büyürdüler, bilmiyorduk biz. bilelim? Bilmezken, bir dakım gazeteler, mezunalar, şeytani. Bunları konu yaptılar. Adamların isimlerini şey yaptılar, adres verdiler, milleti yani bilmediği şeyleri öğrettiler. Aslında hiç bizimle olası daha hayırlıysa, millete neler haber veriyoruz gibi yerden neler öğrettiler millete, neler önlükleri öğrettiler. ha Ermenistan'ın Almanya'ya saldırıp halkı parti öldürmesi. Ha, milletin ahlakına böyle saldırılıp, onun dünden inanından başlamış çıkartılmasın. Kaynağı zaten indirilirse, aynı. Türkiye'nin yorgunlukta bitirdik, düşündüm oradan anlarsın. <gülüyor> Çünkü bir milletin sağlam kalmasını, düşmanları istemiyor, Müslümanın Müslüman kalmasını, gayri Müslüman katkilleri istemiyorlar, neden? Müslümanlar diş geçiremiyorlar. Müslümanın sırtını yere bitiremiyorlar. Müslümanla baş edemiyorlar. Müslüman, has Müslüman oldu mu elhamdülillah onların işi bitiyor. E ne yapıyorlar bu sefer? Müslüman İslam'dan uzaklaşsın. Hilaflara dağılsın. Haramlara bulasın. Allah'ın mülânetine uğraşsın da Allah kahretsin onları. Bir kandetler bizim karnadan bir hücum Efendim diğer müşteriler olarak bütün etmelerimizi bunun kalmadan Allah'ın varlığından yapıyor. Bunlar okuyorlar. Bunu okuyor. Onların planları var. Onların şeylerine müşteşirlik deniliyor. Ömer deniliyor. Hristiyan, Papaz, böyle Kur'an'ı bilen, Arapçayı bilen, Efendim hadisini çözebilen adamları var. Bunu yapıyorlar. Biz ne halde oturduk? Ne ederiz? Anam yani liste benim ama işi mi söylem. İstedik nih nih uzak kuralım. Efendim de efendimiz de Uzak kuralım deriz. Onun da asli tertibi hak. tamam sevabını buldum. Müslümanlara yetkimesinin sevabını buldum. Afganlı Müslümanlardan ayrı. Çünkü has aletinin sevabından ayrı. Kul. Bir konunun daha buldum Tamam Müslümanlar arasına bunu yayarız. Ben söylemem ben. İşte Ve paraları sen onları en modern, bakın onları getirenler, karımak en güzel baskılarla basarlar. Evrenden çıplak kadınlar, çıplak erişimler, kötü sahneler, kötü adamlar, evrenden kötü manzaralar, evrenden böyle insanı baştan çıkartacak kinci deli diyarını ödeyecek, evrenden akıl bil deli ölecek, öldüğü oyunların battından soğutacak, karı koca evlilerinden ayıracak, delikanlı kızı erkeği, evrenden gözünün sokağa çiğnenecekler. Neyden neyvaneti yapsak Tamam şey Hem de parası da var Bakıyorsun Her gün müstehcan resim meşreden bir devletin Tıraji 1 milyonun üstünde Her gün dinden İmandan, ahlaktan bahseden dersen Tıraji bakıyorsun 100 gün, 100 gün, 100 gün 60 gün, gün, gün. E, millet... Ben gördüm Arabanı faaline gitmiştim O Sanayi çarşısındaki Katil mesela mesajların, çırakları diyerek güvenilmişler böyle tabii, yani şeker eklemelerin bu gibi böyle, o gibi, o gibi, hepsi böyle güvenilmişler nedir bu baktım yüksekten bir tanesi yani bir tanesi almış 10 tanesi çürmemiş üstüme, o nedir ben bak böyle birbirinin üstünden para da veriyorlar tabii Dolayısıyla bir müsteşen meşruatı yapan insa, insan, yani milletin çekimini, milletin mazhabasını isteyen insan hem para kazanıyor, büyüyor, kendisi gölünü dolduruyor, rüya bir kayda. İkincisi de ümmet-i mahalleti bozduyor, öyle bir kayda. Atanlar nasıl ne oldu? Atanlar nasıl ne oldu? Şimdi içimizden yüz binlerce insan sakatlarla dolaşıyor, kahrolsun, şey artıyor bari. Kanolsun şeriat demek, kanolsun Kur'an kanolsun, İslam kanolsun, Allah kanolsun. Peygamber demek söyler. Nedir? Şeriat Allah'ın engi. Evet. Şeriatın akcana, Kur'anın önü, Hadis-i Şerif'in engi. Bak nasıl kürekmişler içeride. Nasıl insanlar kürekmişler? Nasıl karşı çıkıyorlar İslam'a? Nedir diye bir işti bir millete? Nasıl karşı tarafın adamı haline gelmiş? Evet neyse Ermeni mi? Hepsinin mü? Değil. Çok hedef biliyoruz, öğretir. Ama o hal gelmiş kafaları bozulmuş yani. Üretimle gazetezde, radyoyla hele televizyon. Hele televizyon, hele televizyonun kontrolsüz kanalları, kanalizasyon kanalları diyor. Artık önünde kim televizyon varsa ne kişilerin sahibi olabilir, ne kişilerin sahibi olabilir, ne karısına sahibi olabilir, Bilmiyorum ne başka şey? Neden? Her şey var! Her şey var! Her şey var! Aksana ne gelirse? Her şey, şey, şey, şey, şey, şey evrişte girmiş. Eskiden bir Müslüman, Yahaneğe gitmezdi. Eskiden bir Müslüman da bunu yapmazdı, kralcın gitmezdi, Efendiminki ya da gitmezdi. E kötü yer geliyor şimdi evimin içine. Televizyon, kötü her şey zoruyor. Ben seni seviyorum. Ben artisti de geliyor. Efendimin kahin de geliyor. Alan gele geliyor, kral gele geliyor. geliyor. Her şey yatakta geliyor, yatak sahnesinde geliyor. İstandarda, İslam da, İslam gelimlerden, kafalarından, Üçüktü ki da Hani ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'in Sayıfaları uçuşturacakmış Yani yazılar 15 sayıfalar halinde kalacakmış Yani yazılar uçuşturacakmış Kur'an-ı Kerim'in açıya kalmışmış 5 sayıfalar Şimdi 4 sayıfalar gibi Kur'an-ı Kerim'in milletine içindeyim tutmadıktan sonra Yazısı Doğru var veya yok Yok ki yani 5 sayıfalar Dünya Müslüman Dünya Hacı Dünya Cani'nin cemaatı Ana, ama elinde seyredeceğim. Ama bir sahneleri seyrediyor. Ama az seyrediyor ama çok seyrediyor. Hocam <gülüyor> ben bir şey çok seyretmiyor. Çok seyretmiyorsan az seyrediyorsun. Kişi seyretmeyen diyen kaç sahnelerde yüzü açılsın ama ödül vereceksin, ömürlerle. Kişi seyrettiğini bir <gülüyor> kimse var mı? Elinde seyrettiğini giyicek bir kimse var mı? Elinde var şey diyorlar. Elinde varsa o diyorlar. 8 Mart'ın elinde otur, şimdilerin elinde televizyon var, o hali bu anda. Eziyor bu televizyonlar, o bakmıyorum da, işte bilmem haberlerini sordur ne bilmem ne de. Meryem yani işte çocuklar olmadığı zaman evden kaçıyorlar da, konuşuyor gidiyorlar da, konez tatil oluyorlar da, efendim ne gibi ben öyle bağlı ben şey yapıyoruz yapıyordum, öde de da. Ama işte Çevir çevir yanıyorsun yani öyle veya böyle günahtan korkulamıyorsun Allah'ın azabı hak ediyor. Şimdi <gülüyor> Kadıncağızın Resulü Aydınlığı destede Elbirler hücün etmiş Bağları eksi 35 eksi 45 derece soğuklarda Kavya'nın arasından aşabilen açmış, aşamayan dönmüş Elbirlerik işlemle güle güle güle gitmiş Kadıncağızları ağzı açık Yağmıklı diye efendim şey yapıyor, bangla bangla bağırıyor çünkü profesörler hep eee işte can pazarı, helal bu, madistir. Ertistik, karla mistik, cangistik, apavalidir. Ya ben hep bu cezati yani yapan eden Allah'tır mı? Kader Allah'ın kaderi değil mi neden oluyor? Böyle bir cezadan dolayı oluyor. Az önce bu falan Ben bir senedir devriyorum, çiziyorum efendimin. Aynı şeylerden beri söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum efendim. قاتلني millet يا El efendim birinci hadisine geçtik. Bu sefer bittik. Dünyal zahire kimse misli marziha yeti İsrail. İza'tame'l fahişe fikr-i Cimarik'in denince fikir senarikum ve قال قيل يا رسول الله متى يبدا بالمعروف وينتهي عن الانسان قاله الرسول طيب اذا ظهر الاحان في خياراته التاهت في شوارعها لا تهايد من شيء فها هو الذين في başkeri da varmış öyle. Bu hadis şey teşebbülünü gösterir. Eee, eee, eee, eee, eee, eee, diğer eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, ne kadar ne de ilan ettiğimizlerin üzerine emirler. Allah mübarek Allah'ın emri olan emri yapmak, emirini yerle yapmak. şeyi yaptırmak, çalışmak, söylemek, ettirmek Kötü olan şey de yaptırmaya çalışmak, emre göre emirin abideti yerine getirmesi Bunu yapmamız lazım. Ne zaman yapmayalım? Ne zaman bırakalım bu işi? Şu şu şu halde olduğu zaman artık bırakın. Çünkü üsüsten geçmiştir, Kıyametin toplası yakındır Niye o zaman söylemiş Peygamber Efendimiz. Birinci bir davetin tercih edilmişsindir. İzla Zahara, şiir senin misli, Nazrahan'a bir denli İsrail. Eskiden belli İsrail'in arasında zahir ortaya çıkan şeyler, senin de aranızda ortaya çıktığı zaman, bırakın artık. Önümün Arif-ı Nehim'in şey bitti nah, yani? Hanî İsrail de onlardan helak olmuştu eslâplar. Beni İsrail'e de Allah Musa aleyhisselam Peygamber göndermişti. Elmas sapıtın ki onlar da helak oldular. Yani hangi ümmet Allah'ın yolundan çıkarsa ona ceza geliyor. Yunus enta fi kesef fi suba ism. Yani çökülmekle zülûfetlerinde öldüğü zaman sahreden sahîşe dene. Yani kumşuyat demek. Kötü olan, çirkin olan her şey. Kötü, çirkin olan her şey, Filtibarit'in yani büyüklerimizin arasında olduğu zaman. Yani bir milletin, bir kavmin böyle eşrafı eskiden cami yaptırılmış. Ramazan'da ısrar verilmiş. Efendim bundan işte alimleri günah edermiş. Efendim kurulmuş kurarmış. Tabi hayli desteklerlermiş büyükler. Hatta onlara kalbi edermiş, onun diyeince birermiş. Şimdi bu büyükler ve kubililer tetülikler olduğu zaman ne büyük bir sıvayış olur. Ecelenmiş, hakimiyetli geçtiği zaman. Halbuki <gülüyor> dünya Pelin'in geçmiş, tevhirli, at sakallı, mur yüzlü insanlar yönetildi İslam toplumu. Söz onların da, küçükler itaat ederlerdi, ayakta dururlardı, onun yanında oturmazlardı bile. Şimdi, söz fiziklere geçti, egemenlik hatiline, küçükler de olduğu zaman, efendim büyükler de köşiyata daldığı da zaman, Yerindeki rüzgarı görüyor. Yani. Elimde Efendim en yakın alçak tesadüf insanların elinde ağzında olduğu zaman, ah emir mani geçmiş, azap gelecek Efendim kıyamet olacak. Demek yani. Başka bir bahset şöyle ya vahara. Allah'a ben idharız, istiyaretin sizin hayırlılarınızın arasında müdahale yarcılık, efendim, net netmek net, karşı tarafı efendim, dalga olup çık yayıldığı zaman hayırını dalga olup çık hakkı dobra, dobra, şey kardeşim senin hakkın yanlış günah beni bırak, şu senin zorunluğu, şu iş yanlış diyecekti öyle yapma, yan çıkıyor yani, şey yani dalga olup yapıyor. Kusuru söylenece, halbuki hayırlıların bunu söylemesi lazım Hayırlılarla müdahiline, rağcılık, meclisçilik olduğu zaman <gülüyor> Tabi yüzüne kalp nefeler arkasından konuşur Evet efendim, işaret ettiğiniz efendim, teşkililer olmuş efendim, elhiyye sahibi efendim, şahane efendim Arkasından ayhına konuşur Halbuki dobra dobra söylüyor ana hafesi. İkincisi en pahalı şıkkı en şerminleri arasında da koşuya hükümet, rüzgünlik arttığı zaman ve sahallülü mülki fil sıvâ hüküm ve ödenenliğin idareciliğin, yönetilinin küçüklerin eline geçtiği zaman en sık bu fil rüzgâ hüküm din ili, fıkı, fıkı, fıkı. fıkı bu Alçakların testlerle mühendisleti Efendim Kesin <gülüyor> çizim, siyletli İnsanların oyuna düştüğünü Zanlayan Bunlar için o, o, şey İşin alan akıllı Kesin noktaya geldiğinin Adanesi Bir hadis daha okuyalım Çünkü dinleme ya aşağıdan devam ediyormuş. Tamamızı bırakalım. Bizden daha haraştıyoruz. Elde şöyle söylediği son hadis şeref olarak liste ediyoruz ama sonra eli hakka sahib olduklar, dediklerimizle eli derinlere sokar, işin bir habisi var. İsa da hara tuu tuu kötülük, kötülük sahibi olduğu, aşisara olduğu belirlediği zaman fin atar. Ya bir kötülük belirlediği zaman bir ülkede bir menekşe En güzel da isahı. Allah azabını Öğrenin kahrını indirir. Ketilik yaptı mı Allah'ın da kahrı görür. insanlar arasında kötülük, zahir Demek ki zahir olmadığı zaman ölebilir, görülecek. Yani tek tek şahıslar yani diyen her dönemde, her zaman tek tek kusur şahıslar ölebilir ama zahir olunca haşifane olunca o zaman cezayı düşünebiliriz. Sonra, Allah'ın azabı gelir. Ne imkan et İçinde bu azaba uğrayan, içinde talih insanlar olsa bile, mübarek insanlar olsa bile azab gelir. Mümkün de bunlara o suçlu kalmine, Gelecek ceza onlara da bilir, hepsi buradan helal edinler, o cezaya, o devaya uğrarlar. Sadrım hastalık, hastalık ise, sadrım hastalık ise, düşman istilası düşman istilası ise, bir afet ise, vesaire, bunu bilir. Kimler müzaaulen ila rahmetullahi ve rahmatihi. Zana ile hem rahmetin ve merhametinden hayırlı neler var. Ama ölüm beraber olup bunlar iyi insanla bundan bir yere hiç tanıştı. ibadetinde, katkısında hayırında, ama sözü şername işte sonra ayrılırlar. Ama azar, bir adına umumlu gelir. Hatta bundan ki, bu kalbinin tenafi yine gece tövgüde katmış milyonunca binlerce insan varmış. Ama ökseriyet, o nefeselik o nefeselik en azından, ceza onlara bakmışlar yani kendilerine. Allah Cenni'nin güvenliği <gülüyor> <Gülüş> bize hangi kular olmayı nasip etsin neyse ilmemeyi, şeytana aldanmamayı nasip etsin yolunda yiyemeyi, sevdiği kul olmayı nasip etsin ve her uzak durmayı seve seve Allah'ın ömürlerini tutmayı salih kullar olmayı nasip etsin <gülüyor> Fatihal Şehir'de maal vesmeler Kulhu Allahu ahad tesbih ederek بن امين صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين بسم الله والشيطان والشيطان الرحمن الرحيم لقد جاءت رحيمه من عند خشيت ازم بن الاناء عليكم بالامن وراسه وحي فإنك لم يفق الحق والله لا إله إلا هو فلن وك الله اعوذ رب ايده انما محمد من علم رب Yatmış olduğumuz ibadetlerimizi, hayratımızı, adet, 5 adet Kur'an-ı Kerim hapminin, 2 adet 4544'lik şerat-ı tehtiriciliği, 500 diyası içerik ve 70.000 kelime-i tehlili, yasay, ibadet ve hayratımızı, hasenatımızı, varatı, yıkımla, keremimle, kayır ile.